bu konuda çınamak sağlık afiyet versin yavrumuz. Amin cümlemize inşallah. Çınamak imtihan ediyor bu kardeşimizi. Her kulun başına gelebilir. Sabredeceğiz, kazanacağız inşallah. E, hassasiyetinden dolayı tebrik etmek lazım. Aferin. E, bizde eskiden bir hikaye anlatılırdı. Bilmem siz duydunuz mu ama siz yenisiniz tabii. 40 yıl önce e, diyelim bizim Sivas'ta merkez camileri var. Meydan Camii merkezdir o. Hı hı. İmamı efendim ikinin namazını gelememiş bir hikayedir. Evet. Menkıbe de olabilir, doğru da olabilir. Efendim daha sonra gelmiş demiş ne oldu, namazı kim kıldırdı, valla falan zat. Birisi geldi, kıldırdı ve gitti nereye gitti? Tarifini alıyor, o zaatı buluyor bir namaz vaktine tahallük eden parayı o adama vermeye çalışıyor. Alıyor almıyor ayrı mesele. Bir hassasiyet bu. Evet. Şimdi görevlilerimizin tabii bundan ders çıkarması lazım. Bu hanımefendi de eğer iki saat önce, iki saat sonra ise dört saat az. Zaten yarım gün. Yani yarım gün bu şekilde yarım gün kullanıyormuş. Olabilir. Yani diyelim yönetim sabah iki Akşam öğleden sonra ikiyi birleştirebilir. O noktada bir sıkıntı olmaz. Çünkü hanımefendinin ona ihtiyacı vardır. Amir olan zat bu dört saatlik ihtiyacını öğleden sonraya hasretmişse bunda bir problem olmaz. Çünkü o hakkı kullanmış ama yönetim takdir hakkını kullanarak bu kardeşimize kolaylık sağlamış. Farz edelim. Dört saat değil de 3 üç saat hakkınız vardı, dört kullandınız. Orada bir saatlik bir zaman devlete ait kalmışsa bunu hesaplayın. Yapacağınız şey, nereden alıyorsunuz maaşı falanca kurumdan. Oraya ödeme imkanınız varsa, ödeme şekli nedir onu bilemiyorum. Ödeyebiliyorsanız ödeyin. Oraya ödeyemiyorsanız hazineye ödeyebilirsiniz. Yani o şekliyle de olabilir. Böyle bir ödeme yaptığınız takdirde demek ki öncelikle çalıştığınız kuruma o mümkün olmazsa devlet hazinesine o miktarı hesaplayıp yatırmak suretiyle bu borcunuzdan kurtulmuş olursunuz. Peki.